Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, The WF tarafından hazırlanan yeni rapor, yangınlar, ormanlar ve gelecek kontrolden çıkan bir kriz. Raporuna göre, dünya genelinde yangın sayısı ve süresi giderek artıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, orman yangını mevsiminin ortalama uzunluğu artan aşırı sıcaklar ve değişen iklim koşulları nedeniyle son 35 yılda %19 oranında arttı. Rapora göre yangınların en önemli iki nedeni insanlar ve iklim değişikliği. Avrupa'daki orman yangınlarının %95'i ihmallerden kaynaklanırken tropikal bölgeler başta olmak üzere dünyanın büyük bölümünde kasıtlı olarak çıkarılıyor. Raporda dünya genelindeki orman yangınlarının %75'inden fazlasının insanların doğrudan sorumluluğu altında olduğu söylendi. WWF orman uzmanı. Marin Van Leeuwen'e göre yangınların bir kısmı bilinçsizce yapılan insan hataları ya da ihmaller sonucu meydana gelse de büyük bölümü insanlar tarafından kasıtlı olarak çıkarılıyor. Van Leeuwen orman yangınlarının bazı ülkelerde ekonominin bir parçası haline geldiğini söylüyor. Tarım ve hayvancılık ve diğer ekonomik nedenlerle yangınlar çıkarıldığına işaret eden Hollandalı uzmana göre Endonezya ve Brezilya'daki orman yangınlarının arkasında genellikle büyük şirketler bulunuyor. Doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşunun temsil edildiği temiz hava hakkı platformu Kara Rapor 2020 hava kirliliği ve sağlık etkisi raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'deki hava kirliliği ve sağlık etkisi çalışmaları kapsamında 4 yıllık bir değerlendirme yapıldı. Ayrıca raporda kirlilik azaltılsaydı önlenebilecek ölümlere ilişkin rakamlar COVID-19 gibi virüslerle hava kirliliği ilişkisi. Ve de çözüm önerileri var. Temiz Hava Hakkı Platformu Kara Rapor 2020 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Çalışması yayınlandı. Rapor Türkiye'nin 4 yıllık hava kirliliği ve bu kirlilikten kaynaklanan önlenebilir can kayıpları verilerine dayanıyor. 16 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu. Dünya çam balı üretiminin merkezi durumundaki Muğla'da bu yıl kurak geçen sezon ve iklim değişikliği nedeniyle çam balı üretiminde %35 ila 40'lık bir kayıp var. Ağustos ayında yapılması gereken birinci kesim bal hava şartlarının kurak gitmesi nedeniyle yapılamadı. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin Ağustos Eylül Ekim Kasım dönemi olmak üzere 3 defa çam balı kesimi yapıldığını, Ağustos ayında ise kuraklık nedeniyle hiçbir kesimin yapılamadığını söyledi. Oxford Üniversitesi'nin yeni bir araştırmasına göre dünyadaki 10 elektrik dağıtım şirketinden sadece biri fosil enerji santral kapasitesini arttırmak yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmış. 3.000'den fazla dağıtım şirketi ile yapılan araştırma sera gaz emisyonlarının azaltılmasına yönelik uluslararası çabalara rağmen çoğunun fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam ettiği bazılarının kirletici enerji santrallerinin çalışma alanlarını genişlettiğini gösteriyor. Üstelik bu dolatım şirketlerinin çoğu devletlere ait. Son yıllarda portföylerinde çok az değişiklik yapılmış. Nature Energy'de yayınlanan araştırmaya göre şirketlerin sadece %10'u yenilenebilir enerji kapasitesine doğal gaz ve kömür enerji kapasitelerini arttırdıklarından daha hızlı arttırıyor. Yenilenebilir enerji büyümesi öncelik haline getiren şirketlerin %60'ı fosil yakıt portföylerinde eş zamanlı olarak büyütmekten vazgeçmemiş. Ve bu şirketlerin kalan sadece %15'i kömür ve doğalgaz kapasitelerini aktif olarak küçültüyor. Bu şirketlerin çoğu devletlerin inanılır değil. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yıllık raporunu yayınladı. Rapor UNFCC altında edinilen kazanımları ve bu çerçevede yapılan Aktivitelerin, çerçeve sözleşmesinin, Paris İklim Anlaşması'nın, Kyoto protokolünün uygulanmasına etkilerini incelemiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP26'nın ertelenmesi, iklim eyleminin ertelenmesi anlamına gelmemeli diyor. Ülkeler hala acil bir şekilde azaltım, adaptasyon ve finansman konularında hedeflerini yükseltmeli ve bu geleceğimizde yeri olmayan endüstrileri sonlandırmak anlamına geliyor. Fosil yakıtları hükümetlerin, kuruluşların, işletmelerin, bireylerin karbondioksit emisyonlarını azaltan projelerden karbon kredisi satın almalarını ve böylece karbon ayak izlerini düşürmelerini sağlayan karbon piyasalarının incelendiği araştırmada bu yıl içerisinde 55 ülkenin bu mekanizmaya dahil olduğu belirtildi. 121 taraf, 14 bölge, 398 şehir, 786 işletme ve 16 yatırımcının 2050 yılına kadar net sıfır karbondioksit emisyonu için ...taahhüt verdiği belirtiliyor... ...ayrıca 114 ülkenin... ...2020'de iklim eylem planlarını... ...geliştirme sözü... ...verdiği de söylendi... ...bakalım ne olacak hep beraber... ...göreceğiz... ...Çanakkale'deki termik santrallere karşı... ...mücadele etmek için yeni bir platform var... ...Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu... oluşum bölgedeki mevcut 5 santralin... ...kapatılmasını, yeni yapılmak istenen termik santrallerin... ...projelerinin ise iptal edilmesini... ...talep ediyor, İşte sorumlu kalan ...yine vatandaş devlet değil... Platformun kurulum aşamasının tamamlandığını duyuran Hülya Kurt termiklerin yıkıcı etkisine karşı Kazdağ Dayanışma Platformundan bir grup arkadaşla bir araya geldiklerini ve platformu kurduklarını İda Dayanışma Derneği Çan Çevre Derneği'nin katkılarını da aldıklarını paylaşmış. Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu termik santralleri protesto etmek amacıyla 6 Eylül'de Karabiga'da Antik Kent önünde 7 Eylül'de Çanakkale Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyecek.